leri Kav kutusu Uzun zaman önce yaşamış bir asker vardı. genç ve çekici bir erkekti. Bir gün hayatta kaldığı için minnet duyarak savaştan evine dönüyordu. Sol, sağ sol sağ sol sağ. Kılıcı yanında uzun adımlarla yürümeye devam etti. Aniden, yolda karşıdan gelen korkunç bir cadı gördü. İyi akşamlar asker. Ne güzel kılıcın ve ne büyük sırtçantan var öyle. İyi akşamlar. Çok naziksiniz yaşlı cadı. Cadının dudakları oynadı ve asker titredi. Çirkinliği onu çok tedirgin etmişti. Sen gerçekten de askersin. Kılıcın ve sırt çantandan belli. Hatta senin lord neden bile çıkabilir. Söyle bana, o kadar çok paran olsun ister misin? Dilediğin kadar çok. Ee, evet, ama nasıl? Cadı ona yağ çekince asker büyülendi. Tetikte olması gerektiğinin farkında değildi. Ormanın bir ucundaki ağacı gösterdi ve ona bakmasını söyledi. Şu büyük ağacı görebiliyor musun? İçinde bir kovuk var. Tepeden aşağıya kadar kayabilirsin. İyice inip durduğunda da... Ee, şu ağaç mı? Ama ağacın altında ne yapacağım? Evet, o ağacın. İyice içine indiğinde bir ip bağlayacağım. Bana bağırınca seni yukarı çekeceğim. O ağacın içinde altın var. Hiç şüphen olmasın. Askerin şüpheleri vardı ve kaşını kaldırdı. Ağacın içinde altın mı var? Ama nasıl olur? Cadı her şeyi açıklamaya başladı. İçine girdiğinde bir koridor göreceksin. Fenerlerle aydınlatılıyor. Yani epeyce aydınlık. Soldan sağa tam üç kapı göreceksin. Kapı kilitlerinde anahtarlar olacak. İlk odada ne göreceksin biliyor musun? Yerin ortasında büyük bir sandık olacak. Ancak o kapıda nöbet tutan köpeğe dikkat et. Köpek var demek. Asker meraka kapılmıştı. Köpeğin kocaman gözleri var ama merak etme bir sürprizim var. Cadı mavi kareli bir önlük çıkardı. Bu seni koruyacaktır. Bunu gülümseyerek söyledi. Köpeği bunun üstüne koy bir süre meşgul olacak. Cadı planını açıklamaya devam etti. İçeride bakır ve gümüş sikkeler olduğunu anlattı. Ama ayak ucundaki köpeğe dikkat et. Çünkü gözlere değirmen çarkı kadar büyüktür. Ona önlüğün yardımcı olacağını anlattı. Tüm paraları alabileceğini söyledi. Asker bunu duyduğuna sevinmişti. Ve kendi kendine şöyle düşündü. Bu hiç de kötü bir plan değil. Gerçekten değil. Ama sana ne vereceğim? Bunun karşılığında bir şey isteyeceksin muhakkak. Sadece kalp kutusunu istiyorum. O kalp kutusunu büyükannem oraya indiğinde orada unutmuş. O zaman belime ipi bağla hadi. Cadı beline ipi bağladı. Asker ağaca çıktı ve yüzünü çevirdi. Ağacın içinde kaydı, bir koridora geldi. Koridordaki karşılıklı iki duvarda fenerler vardı. Asker şansını denemek için koridorda yürüdü. Ve işte köpek oradaydı. Sandığın üstünde duruyordu. Ne kadar tatlı bir köpeksi. Asker köpeği kaldırdı ve onu önlüğün üstüne koydu. Önlüğün üstüne koyunca köpek hiç ses çıkarmadı. Kolay oldu. Asker etrafına bakındı. Paraları toplayıp çantasına koydu. Sonra yaşlı cadının dileğini yerine getirmek için diğer odaya geçti. Aynen söylediği gibi büyük gözleri olan bir köpek vardı. Gözleri o kadar büyüktü ki asker şaşkınlığa kapıldı. Köpeği aldı ve önlüğün üstüne koydu. Ama sandığı açınca daha fazlasını istediğini fark etti. Asker sandıktaki gümüşü gördü, az önce aldığı bakırı çantasından çıkardı. Gümüş bakırdan çok daha iyi. Asker bakır dolu çantasını boşalttı, sonra çantayı şimdi bulduğu gümüşlerle doldurdu. Vay canına! Gerçekten de köpek beklediğinden çok daha büyüktü. Gözleri öyle devasaydı ki şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Köpeği aldı, önlüğün üstüne koydu ve sandığı açtı. Başta yanıldığını sandı. Altın mı? Altın! Büyük miktarda altın vardı. Çantasındaki gümüşleri çıkarıp attı. Sonra çantayı yeni keşfettiği altınlarla doldurdu. Hadi çek beni! Cadı onu yukarı çekti. Kav kutusunu elinde tutuyordu. Yüzeye yaklaşınca cadı kav kutusunu elinden almaya çalıştı. Bu eski kav kutusunu ne yapacaksın? Bu seni ilgilendirmez. Söyle bana, yoksa... Aaa! Hayır! Bana ihanet ettin. Hahaha! <gülüyor> Bir daha görüşmemek üzere yaşlı çadı. Asker o gün bir kasabaya gitti. En iyi odada kaldı, en iyi yemekleri yedi. istediği her şeyi aldı. Asker artık bir beyefendiye dönüşmüştü. Kasaba halkı ona kasabayla ilgili güzel şeylerden söz etti. Krallarından ve kralın çok çekici bir kızı olduğundan bahsettiler. Gidip onu görebilir miyim? Ne hayır göremezsin. Kral onu kimsenin görmesini istemiyordu. Prenses bakırdan yapılmış büyük bir kalede yaşıyordu. Neden? Kral prensesin bir askerle evleneceğini öğrenmiş. Bu fikir hiç hoşuna gitmiyor. Bir asker neden ona uygun değil anlamıyorum. Asker artık bir servete sahipti. Ama sürekli sahip olduğu parayı harcıyor, hiçbir şey kazanmıyordu. Sorumsuz harcamaları yüzünden cebinde sadece birkaç bozuk para kalmıştı. Küçük bir tavan arasına taşınmak zorunda kaldı. Küçük tavan arasındaki odasında oturdu ve botlarını dikti. Oda karanlıktı. Çünkü artık bir mum bile alamayacak kadar yoksuldu. Bunun üstesinden gelmem çok zor. Ama sonra küçük kav kutusunu hatırladı. Ağaç kütüklerinin küçük ve ince olduğunu anımsadı. Ateş yakabilirim. O zaman bu geceyi atlatırım. Kutuyu açtı ve ateş yakmaya çalıştı. Ama tam yakacakken bir köpek geldi. Kocaman gözleri olan bir köpek, Hazır ol da dikiliyordu. Efendim ne emrediyor acaba? Ona hizmetini sunmak istedi. Anlayamadım seni. Ne demek istiyorsun? Hizmetinizdeyim. Ne dilerseniz dileyin. Ne dilersem mi? Ne olursa olsun mu? Asker hayretler içindeydi. Biraz düşündü ve neşeyle şöyle dedi. ''Git köpek, bana para getir.'' Köpek ortadan kayboldu. Döndüğünde ağzında bir para çantası tutuyordu. Asker eski yaşam tarzına döndü. Her yerinden elmas ve altın fışkırıyordu ama yalnızlık çekiyordu. Evlenmek istedi. Gezenin körü olduğunu biliyorum ama prensesi görmek istiyorum. Onu görmek istiyorum.'' Asker daha gözünü kırpmadan köpek gitti ve döndü. Prenses yerde uyuyordu. Asker prensesi görünce çok sevindi. Askerin bu numarasından sonra ertesi gün prenses uyandı ve bir rüya gördüğünü söyledi. Nasıl bir rüyaydı bu? Bir köpek ve bir asker gördüm rüyamda. Ben uyurken asker beni öptü. Çok acayip bir rüyaymış ama sonuçta bir rüya. Kral düşünceli şekilde kaşlarını çattı. Bunun bir rüya mı, tezgah mı olduğunu anlamak için bir hizmetçiyi kızını gözetlemesi için görevlendirdi. Asker prensesi bir kez daha görmek istiyordu. Köpeğine onu yanına getirmesini söyledi. Köpek, Göz açıp kapıyı inceyerek prensesi aldı ama hizmetçinin casus olduğunu bilmiyordu. Hizmetçi botlarını giyip köpeği takip etti. Kasabadaki bir eve geldiler. Bunun bir rüya olmadığını artık biliyorum. Onu oynadıkları oyundan kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Kapılarına tebeşirle bir çarpı işareti çizeceğim. Hizmetçi kapıya çarpı işareti koydu. Niçin olduğu barizdi. Köpek, hizmetçinin bu zekice planını anlayınca her eve çarpı işareti çizdi. Bu da köpeğin planıydı. Ertesi sabah erken saatte kral, kraliçe, kraliçenin nedimesi ve tüm görevliler prensesin nerede olduğunu öğrenmek için geldiler. Burası mı? Bu pandalar mı yani? Hayır, şurada sevgili kocacığım. Her evin kapısında çarpı işaretleri vardı. Askerlerin ve muhafızların kafası karıştı ve bağırmaya başladılar. Ama kraliçe zekiydi. Kızının sırtına bir tahıl torbası dikmişti. Dökülen tahıl taneleri sayesinde nerede tutulduğunu anlayacaklardı. İşte orada. Kraliçe tahıl tanelerini gösterdi. Muhafızlar içeri girdi. Orada saklanmaya çalışan bir adamı tutukladılar. İşlediği suçlar yüzünden ölüme mahkum edildi. İnfaz edilmeden önce son sözünü söyledi. Suç işleyenin infazından önce son dileğinin sorulması adettendir. Ben bir şenlik ateşi yakılmasını istiyorum. Kral onu da haktan mahrum bırakamazdı. Asker kav kutusunu çıkardı ve ateş yaktı. Köpek ortaya çıktı. Orda dikiliyordu. Asker gülümsedi. Geleceğini biliyordu. Geleceğini biliyordum. Boşuna köpekler için insanın en iyi dostudur dememişler. Köpek kurul üyelerine havladı. Herkes kaçtı. Kral ve kraliçe de kaçmaya çalıştı ama köpek önlerine dikildi. Sen kötücül bir sihir bassın bu bu nasıl bir köpek böyle? Majesteleri, lütfen beni dinleyin. Ben kötü biri değilim. Sadece kızınıza aşık biriyim. Prenses'e ulaşmak için kav kutusunu kullandığımı kabul ediyorum ama niyetim kötü değildi. Kav kutusu mu? Evet majesteleri. Onu yaşlı bir cadı istemişti ama kötü bir amaç için kullanabileceğini düşündüm. Onu alt ettim ve kav kutusunu ben aldım. Kav kutusundan yardım istemeden kızımı mutlu edeceğine söz veriyor musun? Kral ve kraliçe gözlerindeki gerçek sevgiyi görmüştü. Prenses gülümsedi. Müthiş bir erkek olduğunu düşündü. Cesaretinden etkilenmişti. Kav kutusundan yardım istemeden kızımı mutlu edeceğine söz veriyor musun? Onun kav kutusu olacağım. Çok çalışacağım ve... Tüm isteklerini yerine getireceğim. Bu kav kutusunu da hemen şimdi yok edeceğim. Ve böylece asker kral oldu. Karısı ve sihirli köpekleriyle güzel bir yaşam sürdürdüler.